Moralin havan nasıl? Ee, havadan sudan konuşmayalım hacivat. İvat. Hayırdır birader? Efendim su tasarrufu yapıyorum üstünüze afiyet. E su tasarrufu yapman çok güzel de kara gözüm. Havadan sudan konuşunca su tasarrufu bozuluyor mu ki? O kadar dikkat ediyorum yani. Bence her vatandaş su tasarrufu yapmalı. Ve su tasarrufu da öyle suyu dikkatli kullanmakla falan olmuyor. Nasıl olur? Efendim sudan sebeplerle kavga edilmez mesela. Sudan sebeple kavga edilmez doğru ama bu su tasarrufu da olmaz. Bu Karagöz'ün su tasarrufu birader işine gelirse. Dur dur birader sinirlenme. Eee başka ne gibi su tasarrufu tedbirleri var Karagöz'üm? İşin suyunu çıkarma. Bana mı diyorsun? Herkese diyorum benim tedbirlerimden biri de bu. Ha tamam anladım. Eee başka? Sonracığıma eşek sudan gelinceye kadar beklenilmez. Sulu göz olunmaz. Çocuklar su tabancasıyla oynamaz. Sulak yerde piknik yapılmaz Karagöz pek bir garip senin bu su tedbirleri Daha bitmedi birader Bir müddet su gibi aziz olunmayacak mesela Saman altından su yürütilmeyecek Havanda su dövülmeyecek Su tasarrufu kapsamında su ne küçüğün ne büyüğün olacak Bir bardak suda fırtına da kopartılmasın Karagöz'ün Uygundur hacivat. Sen devam et birader Sonra pişmiş aşağı su katılmayacak Taşıma suyuyla değirmen dönmeyecek Suyu görmeden paçalar sıvırılmayacak ...sululuk yapılmayacak, sulu köfte yenilmeyecek. Bir tane de ben söyleyeyim mi? Söyle acı yıvatım. Su testisi su yolunda kırılmayacak. Aa güzel. <gülüyor> Ayaklara kara su inmeyecek. <gülüyor> Harika. Su uyur kara göz uyumaz. <gülüyor> Dur. Su uyur düşman uy Ne diyorsun sen birader? O nasıl oldu şimdi o kara gözü nasıl yerleştirdin oraya? Yani ben düşman mıyım? gelişi birader. Lafın gelişi seni bir kaşık suda boğarım ama hacivat Allah'tan su tasarrufu yapıyorum. Aman birader affet ben senin eline su dökemem. Dökme zaten tasarruf yapıyoruz. Suya sabuna dokunma sen. Olur efendim. Hacivatım su tasarrufu tedbirimi şu ibretli sözle bitirmek istiyorum. Ne demişler? Su tasarruf yaparken yılan bile dokanmaz. <gülüyor> Efendim programımız burada bitti. Yazan Burak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi <gülüyor> Gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon. <gülüyor> <gülüyor>